bunu daha ağır bastıracak. Allah'a hani daha önceki babda aleyhissalatü vesselam ne buyurmaktaydı? Sizlerden birisi öldüğünde ancak nasıl ölsün? Allahu Teala'ya hüsnü zan besleyerek olsun. Tabi ilim ehli farklı farklı tafsirler getiriyor bu haf veracağı konusunda. Kimileri kulun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 Ama bu hususta daha önce de zikrettiğimiz gibi asıl olan havf ve yapması kulun dengede tutması. allah Teala'nın şu ayeti kerimesini zikrediyor. İmam Nevi Rahim'e Allah. Araf suresi. Efe eminu mekrellah. Bunlar Allah'ın mekrinden, Allah'ın hilesinden kendilerini güvende hissetmektedirler? Fela ye'menu mekrellahi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 kulun günah işlemesini görmenize rağmen kulun günah işlemesine rağmen Allah Teala ona veriyorsa bu nedir diyor? İstidraçtır diyor. Günah işliyorsun. Daha hala her şey yolunda güzel. Birlik Kürdistan'lık. Kul burada korkacak. Korkması gerekiyor yani. Diğer bir ayette innehû lâ ye'sümir rûhullâhi illel kavmul kâfirûn.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 dengede olduğu insanların o gün yüzleri ne olacak? Bebmeyaz olacak. Kimi yüzleri de var ki kapkara olacak. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمِ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمِ Ebrar, itaatkar olan kullar, Allah itaat eden kullar, lefî na'im, nimetler içinde, cennetler içinde olacaklar. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمِ Füccar, vacirler, Allah'a itaatten sapanlar ise, cahim, Cehennemde olacaklar. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُ فِي اِنْشَتٍ رَاضِيَةٍ Bakın, ayetlere dikkat ederseniz, bir taraftan bizi ne yapıyor? Ümit, ümite sürüklüyor. Diyor ki, ebrar, itaatkarlar naim, cennette. He, ne yapıyoruz? Böyle bir soluklanıyoruz. Ama akabinden hemen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 mizanı, terazisi, ağır basan, hasenatı ağır basan, fi eşettir <gülüyor> hoşlanacağı, razı olacağı bir hayat sürer. Evet, herkes hemen ne yapıyor? Ümit var oluyor, evet. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ Hemen akabinde diyor ki allah Hala Teala, terazisinde hasenatı ağır değildi, de hafif kalan, durumu ne? فَأَمُّهُ هَا Onun varacağı yer, ateştir. Onun sonu ateştir. Ateş çukurudur. Kimsenin elinde kimsenin elinde ahiretiyle alakalı ahirette Rabbinin huzuruna durduğunda kitabı sağdan verilenlerden mi olacağı yoksa soldan verilenlerden sırtını arkasından verilenlerden mi olacağı hususunda bir garantisi yok öyle değil mi?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 Yani Osman olarak o tabutun içine koyulmuş cefeni dürmüşler, bağlamışlar. Böyle düşünmek lazım. Ender olarak bunu bu şekilde tasavv tasavvur etmen lazım, düşünmen lazım. İnsanlar da onu başlarına alıp, omuzlarına alıp, taşıdıklarında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 Şayet insan diyor velau semi'ahu sa'iq. İnsan bunu duysaydı ne yapardı? Olduğu yerde kalır, bayılırdı. Tüşeyebiliyor musunuz yani? Cenaze almışsınız yukarıdan bağırıyor size. Ve hatta mezarlığın yanından geçiyorsunuz, iki çığlıkları duyuyorsunuz. Daha artık mezarlığa gider misiniz?" Babanız ölse gömeye gitmesiniz, değil mi?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 Diyor ki, Oyeyne İbn-i Abdurrahman, babasından naklediyor Abdurrahman'dan. Babası Osman i̇bn Ebil As radıyallahu anh'ın cenazesinde cenazesine katılmış. Diyor ki, ve künnâ nemşî meşşyen hafifen. Ağır bir şekilde diyor cenazeye götürüyorduk. Yavaş şekilde. Felahîqanâ Ebu Bekara radıyallahu anhü. Bize diyor arkadan Ebubekir Ebu Ebubekir e, Ebu e radıyallahu anhu yetişti ve bizi gördü. Farafa sautahu yüksek bir sesle dedi ki: "Laqad raaynaytunâ ve nahnu ma'a sallallahu ve sellem ramlan." Bizler Resûlullah sallallahu aleyhi ve birlikte ne yapardık? Cenazelerde koşardık. Hızlı hareket ederdik. İşte en sonki umre yolculuğumuzda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 görünür değiliz. Bizim gideceğimiz yer burada geçici bir konaklama. Evet. Üçüncü hadis İbn-i Mesud hadisi radıyallahu anhu قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem El cennetu akrabu ila ahadikum min şirakina alihi C Cennet sizlerin sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Yani cennete ulaşmak, cennete gitmek bu kadar kolay. Vennâru mi'thlu zâlik Ateş de böyledir. Yani ateş de aynı bunun gibi, size çok yakın. Ayakkabımanızın bağı kadar. Ravahul Bukhari Subhaneke Allahumma ve Hamdik Eşhedü an la ilahe illa ent Estağfirullah ve Tuhgu ileyk